بيل الموخيت هو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخط سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ظمت البحور سل اماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على محمد وعلى اله اجمعين اماما Yuhafes İbn-i Recep Rahimullah ve kadruviye anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem değil mi buraya kadar gelmişti ve kadruviye yani rivayet edildi anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi aleyhisselatü tefsiru ba'dil ulum illeti la tenfa tefsiru ba'dil ulum illeti la tenfa fayda vermeyen bazı ilimlerin tefsiri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi. Ve burada ruviye yani faili meçhul. Yani faili meçhul. Ulema böyle söylediği zaman bir bahis hakkında yani faili meçhul sigada zikrettiği zaman o zaman buna nedenler denler? Sigat-u temrid. sigat temrid denilir. Yani bu temriz sigası. Temrîs sıgası ne demek? <gülüyor> yani bunu söyleyen bu haber verdiği şeyde zayıflığın olduğuna işaret ediyor. Tamam, bir zayıflık var yani. Böyle deniliyor. Böyle denilmiştir. Böyle rivayet edilmiştir. Tamam yani rivayetin kesin olduğu, katı olduğun olmadığını ifade ediyor. Ha cezmet mi yani? Kadrava <gülüyor> rivayet etmiştir. O nedir yani bu kesin bir ifade rivayet etmiştir yani o rivayetin sihatına işaret eder ama kadruviye bu yani o rivayetin zayıflığına işaret eder yani bu umumen böyledir ama bu müteahhir ulema arasında böyledir tamam yani müteahhir ulema arasında bir haber yani bu temri sigasıyla aktarıldığı zaman o zaman derler ki burada müellefin şey işareti vardır yani bu haberin zayıflığına işareti vardır ve bu mutaakhir ulema için de geçerlidir bu sahihtir lakin mutakaddim ulema için böyle değildir. Ha yani, yani bu meçhul sıga ile aktarmıştır ama temriz ya da işaret etmemiştir. Tamam yani, İlla yani eskilerde illa böyle olması gerekmiyor. Ama burada tavçin İbnü Rahimullah yani bazı haberler getiriyor. Bu haberlerin hepsi hakkında konuşulmuştur. Dolayısıyla kadruvi diyor. Anne Nebi'yi, Nebi Aleyhisselam'ın Tefsiru ba'dül ulum bu ilim, işte bazı ilimlerin التي لا تنفع faydası olmayan bazı ilimler hakkında tefsir nakledilmiştir. ففي Merasili Ebu Davud Enzaydi ibn-i Eslem Rahimullah قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا أَعْلَمَ فُلَانًا Ebu Davud Ebu Davud Rahimullah'ın merasili meşhurdur. Yani merasil ne? مُرْسَلٍ جَمْعِ rivayet ne demek yani tabiinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve rivayetine, Mursel dersine istirahat okudunuz mu? Hadis ilminden? Yani Mursel tabinin irsal etmesi. Yani tabinin sahabeyi zikretmeden haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve rivayet etmesi. Buna Mursel denilir. Mursel de umumen yani umumen zayıf haberlere dahil edilir. İstisnalar var. Tamamen illa bir rivayet illa zayıf olması gerekmiyor. Tam illa zayıf olması gerekmiyor ama ekser ekser mursel rivayetler zayıftır. Yani o irsal haberi zayıf eder. Lakin bazı tabi'inler vardır. Bunların irsalleri yine sahihtir. Bazı tabi'in vardır. Eee sahiptir. sahihtir. Azedü'l-Eslem bunlardan değil. Rahimullah. Zeyd ibn-i Eslem Sikadır kendi zatında. Bu kimin babası? Meşhur. Abdurrahman Zeyd. İbn-i meşhur, mufessir. Tefsirde çok denk gelebilirsiniz. İbn-i İbn-i Özellikle İmam, İmam İbn-i Cerî Rahimullah. Ondan çok haber getirir yani tefsir getirir. İbn-i Rahimullah. Ee, rivayette güçlü değildir, Zayıftır ama tefsirde güçlüdür. Dolayısıyla tefsirde rivayetleri kabul edilir. ha. İşte onun babası bu Zeyd ibn-i Eslem. El-Omeri. Rahimullah. El-Muhim. Şimdi diyor ki Kale ya Rasulühan. Yani birisi dedi kile denildi ki ya Rasulullah ma a'leme fulânen. Yani falan falanın falan falan ne kadar ilimli. Ne kadar da ilimli birisi. Kale dedi ki ya yani Rasulullah bime ne ile yani onu seni bu onun ilminde böyle taaccüb etmeni sağlayan nedir? bi بِاَنْسَابِ النَّاسِ Yani insanların neseplerinde çok bilgili. nesep ilminde. Araplar arasında nesep ilmi çok önemli bir ilim. Hatta Ebu Bekir radül anhu neseb ilminde çok yani marifet sahibi idi. Ve o da kızı Ayşe radül anaya da bu ilmini Aktarda Ayşe Radul Anha da nesep ilminde çok bilgili bir kadındı. Birçok yani birçok alanda olduğu gibi han Ayşe Radul Anha bu ümmetin muştid ulemasındandır. Ayşe Radul Anha hatta bugüne yani onun fıkhını, onun fetvalarını ulema müstakil olarak da toplamışlardır. Ha, ne diyor? Galu bi ensab ennas yani o, o insanı o insan yani nesep ilminde çok mahirmiş, çok marifet sahibi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani ilmun la yenfe' ve cehaletun la tadur. O bu nesep ilmi nedir? Fayda vermeyen bir ilimdir ve o ilimde cahil olman yani bilgisiz olman da zarar vermez. Tamam nesep, nesep ilmini bilmemen sana zarar vermez. Bildiğin takdirde de sana fayda vermez. Tabi mutlak değil tam mutlak değil işte ee, başı birkaç rivayet gelecek daha ama umûmen ise sen kendini yani nesep ilmine ilmiyle meşgul etmen o yani ilmiyle meşgul etmen bu sana bir fayda kazandırmaz yani çünkü işte daha önce geçtiği gibi sen o ilmi kendine o ilme verebilmen için başka ilmleri terk etmen lazım Sadece sen şimdi nesep ilminde tamam sana lazım gelen bir miktar nesep ilmi var. Yani babanı bilmen lazım. Dedeni, amcanı, ondan sonra anne tarafını. Bunları bilmen lazım. Bilmen lazım ki akrabalık bağlarını koruyabilesin. Tamam o vacip. yani onlar Ama işte falan milletlerin nesepi, işte nereye kadar gidiyor, kim işte dedesi, onuncu kuşaktan dedesi nedir vesaire onları... Yani beraberlik hariç onunla bir beraberliği çünkü oradaki o meşguliyetin seni senin için lazım gelen ilimlerden alıkoyacak. Ama mesela yani bu şeyleri araştıran birisi vardır Müslümanların, İslam'ın yani faydası için. O zaman o diğer ilimlerde artık yeteneğin üzerine var değil. ama onun dışında beraber oturmak, munazira yapmak vesaire gibi şeyleri artık yeterince bir miktar edilmiş ise o zaman kendisini bu ilimlere vermesi Müslümanların maslahatı içine olabilir. Yani mutlak surette bu şey değil, men edilmiş değildir. وَخَرَّجُوا اَبُونُ عَيْمٍ yani bu Allah'a bu mesele açıyor, onunla bir konuşması geçiyor. Ondan sonra ثُمَّ رِيَادَةُ الْمُتَعَلِّمِينَ اَوْ رِيَادَةِ الْمُتَعَلِّمِينَ de tahric etmiştir. min حَدِيفِ بَقِيَّةَ an ibn jurayc an an an an abi hurayra yani ilk rivayet ne mursel ikinci rivayet diyor marfu'dur marfu'yan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar Senet ulaşmış ha arada bir inqita olmadan ve fihi annahum qalu yani o rivayette bu marfu rivayette şöyle diyorlar a'lemun nasi bi ansabil arab yani bu metti övdüğü kişi a'lemun nasi bi yani en bilgili insandır o arabu o yani arapların kendi aranın ihtilafa düştükleri yani kendi tarihleri hakkında bilgi sahibi bunun için metti övüyor yani Ha bu sonunda Resulullah Efendimiz şöyle bir ziyade geliyor. Tam rivayette şu bir ziyade var. Ve fi ahirihi sonunda şöyle e, ziyade, ilave ediyor. El ilmu thalâthetun. İlim üçtür. Mâ hâlâhunne fâhûvâ Ondan gayrisi fazlası nedir? Ondan gayrisi nedir? Fazlalıktır. Âyetun muhkeme eû sunnetun kâime eû farîdatun a'dile. El ilmu thalâthetun. İlim üçtür. Tabi burada ilim başındaki eliflam. İstihrakiye midir? İstihrakiye ne demek? Yani bütün ilmini kapsayan. Yani bütün ilim üçtür. Bu üçten başka ilim yoktur. Manasında değil. Ahdiyedir. Ahdu zihni. Yani zihni. Ahdiye. Yani hangi ilim? Üçtür. Aslul ilm. Yani ilmin aslı üçtür. Tamam. İlmin aslı Üç. Ve bütün diğer ilimler ne diyor Bu il, bu asla bina ediyor. Yani bu üç asıldan neşet eden, bu üç aslın üstüne bina eden ve bu üç asıldan meydana gelen tamam bütün ilimler bunlar işte yani faydadır. Lakin bu üç aslın dışında kalan ya, ilimler bunlar nedir? Bunlar fazlalıktır, gereksizdir. Bunlar fazl fazlalıktır, gereksizdir. مَا خَلَى Yani bu üç asıl ilimin dışında kalanlar, bundan olmayanlar, فَهُوَ فَضْل ha, O fazlalık, o gereksiz. Nedir o? Ayetine, o, üç, o üç esas ilim ne? اَيَةٌ Muhkem ayet. Yani subuten, kat'i olan, delaleti açık olan, yani ayet, Kur'an ayetleri. Allah'ın kitabı yani Azze Hoca'nın. <gülüyor> Ve muhkeme yani istila, istilahta yani mensuh olmayan, müteşabih olmayan, hani sarih olan yani mana ihtimalleri taşımayan. E'u sünnetun ka'ime, ka'ime burada ne mânâ? Yani sahih manasında. Yani sahih, sabit sünnet. Bu da yine ilimdir. Yani ilmin esası, o zaman birinciyiz. Yani ilmin birinci esası nedir? Kur'an'dır. İkinci esası nedir? Ha, sabit sünnettir. Sabit sünnettir. O faridatun adile. Adile yani mustakime manasında. Mustakime. Yani faridat farz yani hüküm. Hüküm hangi hüküm? Yani mustakim hüküm. Doğru hüküm. Yani insanlar tarafından umumen kabul edilmiş olan hüküm. O da nedir? İnsanların kabul ettikleri, ittifak ettikleri hüküm. Yani burada ne işaret var? İcmaya. ha, İcma. Dolayısıyla burada yani el el müthlafe ilim üçtür. Yani ilmin o 3 üç esası nedir? Kitap, Sünnet, icma. Kitap, Sünnet, icma. Ha bu üç esasa bina eden bütün ilimler, bunlarda fayda vardır. Ha bunlarla da meşgul olabilirsin. Kitap ve Sünnet ve icmaya bilen. Yani kitap ve Sünnet bir zaten nas? olarak beyan edilmiş. İcmâ ne? Yani insanlar, Müslümanlar ittifaken o ilimde bir fayda kabul ediyorlar. İttifaken bir fayda kabul ediyorlar ve o faydanın da miktarı da yani ölçüsü de hakkında ittifak edilmiş. O zaman bunlarla meşgul olman da bir beis yok. Lakin bunun üzerinde bundan fazlasın ha bundan fazlası, bundan yani bunun dışında kalanlar gayrisi nedir? Bu fazlalıktır, gereksizdir yani. Sana ne edecektir? Sana zarar verecektir. Şimdi, bu isnat diyor, sahih değildir. Yani isnaden sahih olmadığı zaman, bir rivayetin isnaden sahih olması, o hadisinde sahih olmadığını mı ifade eder illa da? İlla da ifade etmez. Ha? Yani bir rivayetin senedi sahih olmayabilir ama diğer bir rivayetin senedi sahih olabilir. Yani aynı manayı, ee, içeren başka rivayet sahih olabilir. Ayrıca yani el mühim bu senet ile senetimiz neydi? Bakiye, Ali İbni Cureyj, An-Ata, an Abi an Hurayra. Senet bu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bu senet sahih değildir. Niye? Çünkü bakiye dellesi ve an gayri fiqa. Bakiye burada maksud Bakiyatü ibn-i Velid. Bakiyatü ibn El-Humeyri. El-Humsi, El-Baghdadi el kelai yani aslen meşhur el kelai bu bakiye aslen kendi zatında yani makbul bir ravi ama modellistir yani tedlisi çoktur hatta modeli yani tedlisi çoktur. Dolayısıyla burada diyor ki bakiyetu dallaseh dallasehu ve bakiyetu delles, yani dallasehu ba etmiş. Çünkü rivayeti ne diyor? Bakiyetu an ibnicureyç an an ile rivayet etmiştir. Modellis ravide de lazım gelen nedir? Rivayetini yani işittiğini tasrih etmesi lazım. Yani haddeteni, akbarani ya da haddefene, akbarana gibi seme'tu, seme'ne gibi sigalarla rivayet etmesi lazım ki haberi kabul edilsin. Ha şimdi burada bakiye anne ile rivayet ettiği için bu tabi bu senedi zayıf düşürüyor. An-ı gayri thika demiş burada. Gayri thika yani burada İbn-i Aldı İbn-i Cureyç ama İbn-i Cureyç, İbni Cureyç Rahimullah ve gayr-ı thiqa değildir. Ha? İbn-i Cureyç, Abdülmelik, İbn-i Abdülaziz, El-Kureşi, El-Emevi, El-Mekki Rahimullah. Thiqadır, Hafızdır, imamdır. Ama o da, ama onda tedlisi var. Ha, onda tedlisi var. El-Muhim bu yani bu senet sahih değil. Ha şimdi bu görüyorsunuz bu hadis ehli uslubu tamam. Bu hadis ehlin uslubu bu. Yani bizim için haber önemlidir ama aynı zamanda haberin senedi önemlidir. Çünkü haberin sihatı neyle sabit olur? Senediyle sabit olur. Onun için bizim imamlarımız demişlerdir din senettir. Tamam, dinin Senin dinin senettir. Ve senet de dindir. Tamam senet dindir. Dolayısıyla sen yani hadis ehli birisi olarak senin için yani en önemli mevzulardan birisi senet ilmidir. Senet ilmi olması gerekir. Çünkü her bir haberin sana ulaştığı senet önemlidir. Yani o haberi sana kim taşıyor? Çünkü taşıyan kim ise ona göre senin haberin değer kazanacak veyahut da değeri kayb düşecek, değerini kaybedecek. Eğer o haberi sana güvenilir birisi, sözünde sadık olan, dininde sıka olan, birisi sana getirirse o zaman habere itibar edersin. Ama eğer o haberi sana sözünde doğru olmayan veyahut da yani aslında düzgün birisi ama çok karıştıran unutkan olan ha, zapt ehli olmayan veyahut da dile vakıf olmayan yani kelimeleri yanlış yerlerinde kullanan gibi yani böyle veyahut da daha kötüsü yani yalancı olduğunu bildiğin, kafadan çok atan, uyduran birisi sana haber getirdiği zaman elbette o zaman o habere itibar etmezsin. Abi. Dolayısıyla elbette haberin, yani sana kim o haberi sana getiriyor, o önemli. Onun için yani burada, yani bu hadis ehlinin telif uslubu budur. Tamam yani bir haberi verdiği zaman haberi senediyle vermesi ve bu haberin de sihatı hakkında yani gerekli ola, gerekli olduğu kadar haber vermesi, münasip haber vermesi tabi şimdi burada bütün senedi getirmesi bütün raviler incelemesi vesaire ulemana raviler hakkında ihtilaflarını zikretmesi hadisten illetlerini tek tek sayması, illetleri var yani makbul mu değil mi vesaire Bunları incelemesi bu kitaba münasip değil ama en azından ne diyor yani diyor bu bu rivayetisine getirdim ama senedi sahih değil ha peki ile tabii tabi sorabilirsin ya da sorman lazım Peki o zaman niye getirdin ki madem ki yani senedi sahih değil. O zaman niye bu haberi getirdin? Ha çünkü senedin sahih olmayışı illa da o haberin batıl olduğunu gerektirmez. Yani manen sahihtir. Yani manen sahih. Tam mana. Yani bu mana şeriata muhalif olan, yani şeriatta beyan edilmiş olanlara muhalif bir şey değil. Dolayısıyla bu yani Rasulullah'ın ağzından çıkabilecek olan bir söz. Bu ne Kur'an ne der ne Kur'an buna yani muhalif olur, ne de sünneti, sabit sünneti, ne de Müslümanlar arasında sabit olan işte bilgiler buna muhalif düşmez. Dolayısıyla ağzından çıkmış olabilir. Ama seneden sahih değil. Dolayısıyla biz demeyiz. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiştir. Ve böyle demediğinden yani bunu da bu şekilde demediğimizin ötürü onu hüccet olarak, delil olarak da almayız ve kabul etmeyiz. Yani ne kendimiz bunu delil olarak insanlara sunup bununla ihtiyac ederiz, ne de insanların bize karşı böyle bir haber ile delil getirmesini kabul ederiz. Tabi bu haber kendi zatına ama tabi böyle bu, bu tür haberlerin yani birbirlerini destekleme durumu var. O yani şimdi bizim konumuza uygun değil. Tamam. O ahlul hadis. Yani bu hadisin sonu. Kharraju Abu Dawud ve Ebu Maja min hadithi Abdillah ibn Amr ibn As marfu'an. Bu hadisin sonu yine de Abdillah ibn Amr ibn As raddül anhum marfu'an rivayet etmiş. Bu hadithde kim? Bu ahirul hadithi Kharraju takhric etmişti Ebu Dawud ve Ebu Maja. Abu Dawud ve Ebu Naja takhric etmişler. El ilmu thalâthetun ilim üçtür. Wa mersi wa bunun dışında yani bu üçü dışında olanlar fehu fadl. O nedir? O fazlalıktır. Gereksizdir. Ayetul muhkematun ve sünnetun kaimetun o faridatun aw awr aw sünnetun kaimetun o faridatun adilatu. Bu haberinde yani bu İmam Ebu Davud ve İmam İbnu Mace'in rahimeullahan ettikleri bu hadiste de ne diyor? Ve fi isnadihi Abdurrahman ibn Ziyad el-Eferiqi. Bu da ve fihi da'fun meşhur. Bu yani zayıf oluşu meşhurdur. Ve kad varada el-emru bi'en yuteallama minel ensabi ma arham ve kad yani varit olmuştur. El-emru emir. Emir varit olmuştur. an yuteallama öğrenilmesiyle yani öğrenilmesi yönünde emir varit olmuştur ne min yani nesep nesepten öğrenmek yani nesep ilminden öğrenmek me tosolu el erhan yani ne miktarda rahim yani akrabalık bağlarını koruyabilecek miktarda nesep ilmini öğrenmek hakkında emir var olmuştur hangi hangi haberde var olmuştur min hadisi ebi hurayra Ebu Hurere hadisinde bu var olmuştur. Aninebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden قال: "Taallamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Taallamu yani öğrenin. Min ansabikum neseplerinizden. Ma tasiluna bihi yani ulaştıracak. Ulaşa yani ulaşabil yani, koruyabileceğiniz arhamakum akrabalık bağlarınızı koruyabileceğiniz miktarda nesep nesebinizi öğrenin. خرج الإمام أحمد والترمذي، إمام أحمد وإمام ترميذي رحمه الله تخرجت مشتر وخرج حميد بن زنجوي، بهذه سيننا تخرجت مشتر حميد بن زنجوي رحمه الله تخرجت مشتر من طريق آخرى An Ebu Hurere başka bir yoldan yine Ebu Hurere radıyallahu anhu'dan marfu'an etmiştir. Onun lafzı da şöyle: Taallemu min ansabikum ma tarsiluna bihi arhamakum. Yani akrabalık bağlarınızı koruyacak miktarda nesep nesebinizi öğrenin. Thumma ondan sonra amına, bırakın, bitirin yani. Yani bu bu kadar öğrenin akrabalık bağlarınızı koruyabilecek miktarda öğrenin. Lakin ondan fazlasını öğrenmeyin. Tamam. Yani işte dediğim, babanı, dedeni vesaire bil elbette. Hatta işte dedenin dedesi yani elbette. Lakin daha fazlasını buna ihtiyaç yok. Bu fazlalık. وَتَعَلَّمُوا مِنَ الْعَرَبِيَّتِ مَا تَعْرِفُونَ بِهِ كِتَابَ اللّٰهِ ثُمَّنْ Sonra Arapçadan Öğrenin ne kadar öğrenin Allah'ın kitabını Anlayacak. anlayabilecek kadar öğrenin sonra bırakın. Yani gerisini bırakın. Ha şimdi diyebilirsin ki yani Allah'a Kur'an'ı anlayabilecek derecede Arapça zaten Arapçanın hepsi ve fazlası. Yani Arapça yani malun Arapça Allah'ın kelamını anlamakta kafi gelmiyor ki ya. o zaman bu yani bütün Arapçayı bütün yani şeysiyle bütün o sırlarıyla beraber öğrenmek gerekiyor. Ha burada maksut tabi ne? Yani Kur'an'ı anlayabilecek seviyede bir Arapça ile öğrenmek. Ha onun ardında Kur'an dışında işte şiirlerle işte cahiliye edebiyatı yani cahiliye dönemi Arap edebiyatı vesaire veyahut dışını yeni modern edebiyat, Arap edebiyatı bunlarla kendini işgal etmemen. Meşgul etmemen. Tamam yani Kur'an'ı anlayabilecek seviyede Arapça öğrenmen ve bu tabi yüksek bir yani gerektiriyor. Lakin yani Kur'an dışında başka şeylerle meşgul, kendisini meşgul edecek olan şeyleri okuyabilmek için yani Arapçayla şey etmemen. Yani her şeyi bırakıp da kendine sırf yani Arap edebiyatına vermen mesela. وَتَعَلَّمُ مِنَ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ انْتَهُ ve öğrenin, öğrenin, öğrenin. Yani yıldızlardan, yani yıldız ilmi yani astronomi. Astronomi. Bir de astroloji var, o ayrı bir şey. Ama astronomi, yani bu yıldız, yıldız, e, yıldız haritası. Ha, yıldız haritasını bilmek. Öğrenin, öğrenin, öğrenin. Yani yolunuzu bulacaksın. Yolunuzu bulacağınız. Bihi fi zulumat bari ve bahar. Zolümet, karanlıklar var. Yani karada ve bahar denizde. Yani karada ve denizde e, karanlık gecelerde yolunuzu bulabilecek miktarda yıldızları okumayı öğrenin. Tamam o da lazım. Bak şimdi burada ne diyor? Yani bu hadisleri niye getiriyor? Velev ki bu hadisler senet itibariyle zayıf olsalarda sahih olmasalarda Ama mana itibariyle sahih. Tamam. İşte o, o hadisi yani hani el müfalete ilim üçtür. Ondan sonra onun işte ayet yani Kur'an, Sünnet ve icma. Ona bina etmesi lazım senin öğrendiğin ilimler. Evet yani şer'i ilimler dışında da ilimler olabilir. Lakin senin o şerî ilimler dışında öğrendiğin ilimler de yine netmesi ne lazım. İşte Kur'an'a, Sünnet'e ve umumen Müslümanların faydalı kabul ettikleri o ilme dayanması lazım. Ondan fazlası gereksizdir. Gereksizdir. Ha, dolayısıyla elbette nesep ilmi yani o zaman ne? Nesep ilmi mutlak manada terk edilir mi? Hayır. Senin Allah'ın emrini, akrabalık bağlarını koparmama, ha, koruma emrine itaat edebileceğin derecede öğrenirsin. Ama ondan fazlası nedir? Gereksizdir. Ondan fazlası gereksizdir. Fazlalıktır yani. Ha fazlalık şu manaya gelmiyor. Fazlalıktır, eşittir yani öğrenirse sen doğrudan zarardır. Ama fazlalıktır. yani senin için bir yüktür. Ha belki bu birileri için lazım geliyor olabilir ama herkes bunu öğrenmesi gerekmiyor. Dolayısıyla sen eğer bununla bir şeyin yoksa yani sen bir milletin nesebini araştırmak ile yani sana lazım değil ise veya da bir ailenin nesebini araştırmak sana lazım gelmiyorsa dinen yani dini bir maslahattan ötürü o zaman kendini niye böyle bir yük altına sokuyorsun? Gereksiz. O onu orada yani orada vakti oraya harcayacağına faydalı olacak olan, sana bir şey kazandıracak olan ilimler ile o vakti değerlendir. ha İşte Kur'an, hadis ve İslam ilimleri. Aynı şekilde Arapça. Arapçanın da bir miktarı var sana lazımdır. Çünkü sen Allah'ın muradını Anlayabilmen için Arapça Arapça'yı bilmen lazım. Sen yani Kur'an'ı, sünneti, ulemanı, sözlerini vesaire anlayabilmen için Arapça bilmen lazım. Dolayısıyla elbette Arapça öğrenmen lazım ve Arapça'yı sadece yani sıra kitapları seviyesinde değil, onun üzerinde bir seviyede öğrenmen lazım. Öğrenmen lazım ki Allah'ın azmini kelamını fehmedebilesin. Ama onun üzerinde artık yani, edebiyata dalmak ve edebiyatın değişik çeşitlerine dalmak için bir Arapçaya kendini vermen bu fazlalıktır. Dolayısıyla işte kendisini mesela bu şekilde yani lugat ilimlerine vermiş olanlar, akidelerinde velev ki mesela yani bu insanlar şey de olsa, yani mesela zamanımızda evet da şu son zamanlarında büyük lugatçıları Bunlar da velev ki yani akide itibariyle yine e, umumen mustakim bir yolda gitseler dahi yine de bazı yönlerde kaymaları oluyor sahi akideden. Çünkü o yani lugata kendilerini çok fazla vermiş olmaları ister istemez onları yani bazı alanlarda kelama, mantığa filan e, sokmuştur. Dolayısıyla o onları elbette etkilemiş ve dolayısıyla bazı hususlarda... Yani müstakkim yolu terk etmişlerdir de. Dolayısıyla fazlası, ha, lugatın da fazlası, zarar. Ha, zarar gereksiz yani. Ama o bizim için geçerli değil yani ondan sonra. Yani bu bizim için geçerli değil yani biz o seviyede değiliz. Yani bizim için lugat fazl fazlalık olacak seviyede değiliz yani. وَتَعَلَّمُوا مِنَ النُّجُومِ Yine yıldız, yani yıldız haritasını, yıldızları bilmek. Çünkü yıldızlar sabittir ha. Değil mi? Yıldızlar sabittir. Yıldızlar asla değişmez. Yani yerleri sabittir. Dolayısıyla yıldızların bulunduğu yerler harita gibidir. Ve sen o yıldızları, yıldızları tespit ederek o yıldızlar vesilesiyle yönünü bulabilirsin. Dolayısıyla bu miktarda yani yön yön yönünü bulma için yıldızları öğrenmen nerede dururlar yani hangi hangi mevsimde nereden veyahut da hangi cihetten görülür Veyahut da hangi yıldız mesela en parlak önce önce hangi yıldız görülür vesaire bunları bilmen elbette faydalıdır özellikle senin için yani senin e, teknolojik aletlerden. Artık istifade edemeyeceğin yani veyahut da yanında bulunmayacağı durumlarda senin için söz konusu olabilir. ha. <gülüyor> evet. وَفِ isnadi رُوَاتِهِ اِبْنُ لَهِيَا Demiş ki bu hadisinde, ravilerinde وَفِ isnadi رُوَاتِهِ yani ravilerin yani isnadında, isnatta yani kim var? İbnül i var. i̇bn meşhur, Abdül-i el-a'duli El Khadrami, El Khadrami El Aduli, El Mısri Rahimullah Zayıftır Kendisi. Lakin <Gülüyor> ne zaman Haberi ne itibar edilir? Üç tane Abdullah'tan gelir Abadileden. Onlar kim? Abdullah İbni -Abd Abdullah İbni Mubarak ve Abdullah İbni Vehb ve Abdullah İbni Yazid El Muqri'u. Yani bunlar yoluyla geldiği zaman haberi o zaman o haberine itibar edilir. Ama bunun dışında haberine yani çok itibar edilmez. Umumen zayıf kabul edilir. Dolayısıyla burada da ne diyor? Senedinde İbn-i var diyor. Dolayısıyla haberine itibar etmiyor. Ve haraca aydan min rivayeti en huayim ibn-i Ebi Hind kâle kâle Ömer radül anhu Ömer radül demiştir. Tələm o, min alnunuz yıldızlardan, ma tehdedoun bhi, yani yolunuzu bulacak, kendisi yolunuzu yolunuzu bulacak. Fi barrikum kum ve bahri karada ve denizde. Sonra da kendinizi tutun yani yani bırakın öğrenmeyin. Və tələm o, min alnunuz min nisbe burada ne malı? Yani nesep. Nesep'ten. Ve taallamu min nisbati ma tasiluna bihi erhamakum. Yani akrabalık bağlarınızı koruyabilecek miktarda nis nesepten nesebinizi öğrenin. Nisbe burada nesep yani. Ve taallamu ma yahillu lakum min nisai ve yahrumu aleikum thumma Sonra öğrenin. Neyi öğrenin? Ma yahillu lakum min Kadınlardan size helal olanı. Voyahrumu aleykum ve sizi haram olanı öğrenin. Yani sana mahrem olan kadınlar hangileridir? Mahrem olmayan kadınlar hangileridir? Yani nikahlanman caiz olan kadınlar hangileridir? Nikahlanman caiz olmayan kadınları hangileridir? Öğrenmen lazım. Mesela nesep ilminde bu nasıl bir şeysi var, bir durumu var. Mesela senin işte kardeş kızların veyahutta da süt kardeşliğiyle Mesela süt kardeşi olmuş, süt kardeşliğin içinde süt kardeşlikte evlilik sınırları nerededir bilmen lazım. Hayır, eğer, eğer sen ailende süt kardeşliği varsa, süt kardeşliği varsa o zaman süt kardeşliğinin hükümlerini bilmen lazım ki yani Allah korusun süt kardeşinle nikahlanmayasın diye. Ha, mümkün olabilir. Dolayısıyla şimdi yani burada hangi kadınlar sana helaldir, hangi kadınlar sana haramdır bunu bilecek miktarda elbette yani bunu bilmen lazım. Bunu kim diyor Ömer Radıl Anhu diyor. Wa mis'ar mis'ar an Muhammed ibn Ubeydillah. Kal, قال عمر بن الخطاب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 Beis görmezdi. En yeteallemen raculu kişinin öğrenmesi minennucumi yıldızlarda ma yehtedi bihi yani yolunu bilecek miktarda yolunu bulacak miktarda yıldızları öğrenmesinde ve beis görmezdi. Ve rakhasa fi ta'limi menazil kamar fi ta'limi ve ta'allumi olması lazım. Yani burada aslında ta'lim ve ta'allum Öğrenmek yani öğren öğretmek ve öğrenmek. Rakhası yani ruhsat verdi yani izin verdi kolaylık babından. Menazil Kamar yani Kamar yani gezegenlerin yıldızların bu yönleri menzilleri. Yani umumininin yıldızların bulunduğu yer, yıldız haritası yani. Bunu öğrenmeye ruhsat vermiştir. Kim? Ahmet ve İshak. İmam Ahmet ve İmam İshak İbn-i Rahavay. Rahimallah. anhuma <gülüyor> <gülüyor> Onlardan nakletmiştir. Kim onlardan nakletmiştir? Harp. Zade i İshak. İshak da şöyle ilave etmiştir. Ve <gülüyor> yeteallemu اَوْ وَيُتَعَلَّمُوا مِنْ أَسْمَاءِ النُّجُومِ مَا يُهْتَدَى بِهِ Yani yuteallemu öğrenilir veyahut da مِنْ أَسْمَاءِ النُّجُومِ Yani yıldızların isimlerini öğrenir veya da öğrenilir. مَا يَهْتَدِى Yani yolunu bilecek miktarda veya da yuhtedâ bihi. Yolunu bulacak miktarda. وَكَرِهَا قَتَادَتُوا Teallume menazil kamar. tam burada. Yani o zaman burada şimdi ne? <gülüyor> İbn Receb, Rahimullah. Yani ilim. Demek ki e, ilim o zaman ne? Yani sen şimdi esas olarak ilim o zaman ilmin üç esası vardır. Tamam. Kur'an, sünnet ve icma. Bütün ilimlerin, bütün öğrendiğin ilimler bu üç esasa dayanması lazım. Ha bu üç esasa dayanması lazım. Şimdi senin öğrendiğin ilimler ya tamamıyla bu üç esasa dayanır işte bunlar hangi ilimlerdir? Şer şer'i ilimler. Şer Tam yani şer'i ilme selefi bir fehim içerisinde yoksa şer'i ilimler bugün şerî ilimler dediğin zaman aslında şeriatla alakası olmayan birçok ilim de var. Mantık gibi, kelam gibi ha. Ama yani selefi bir fehim eri içerisinde Kur'an, sünnet, icmaya dayanan ilimler, şerif ilimler. Dolayısıyla bunlar tam manasıyla nedir? Bu üç esasının üzerine bina edilmiş ilimler. Yani onları öğrenmek lazım. Artı, diğer bunun dışında kalan, yani dünyevi ilimler, tam dünyevi ilimler, bunlar kısmen bu üç esasa dayanıyor. Ama bir kısmı da haricinde kalıyor. O zaman bu... Üç esasa dayanan kısmını öğrenmende bir beis yoktur. Hatta duruma göre üzerine vacip olur. Duruma göre işte mesela, yani sen nesebini bilmen lazım. Ha şimdi ilminden bir miktar senin üzerine vacip. Hangi miktar vacip? Akrabalık bağlarını koruyabilecek miktarda. Çünkü akrabalık bağlarını korumak sana vaciptir. وَمَا لَيَتِمُ الْوَاجِبُ اِلَبِهِ فَهُوَ vacip Esen akrabalık bağlarını koruyabilmen için ki o vacip. Akrabalık bağları korumak vacip. O zaman o bağları koruyabilmek için o bilgiye sahip olman da aynı derecede ne olur? Vacip olur. Dolayısıyla mesela şimdi bak nesep ilminin bir kısmı senin üzerine vacip hatta farzu ayn mahiyetine vacip. Ha sonra bir miktar mesela sen Müslümanların mesela ulemanın yani şeysini yani hal tercümelerinin Mesela rivayet ilminde sen bunla yani senin alanın o, senin tahassüs alanın o. Yani sen ravilerin hallerini zapt ediyorsun mesela. Ha bu manada elbette neseplerini de zapt etmen lazım. O zaman bu manada yani bu bağlamda neseb ilmi senin üzerine ne olur? Yani farzuk kifaye manasına farz olur Ama bunun dışında, ha bunun dışındaki neseb ilimleri araştırmak vesaire... Bu fazlalıktır. daha fazlalıktır. Ama yine onu da belki başkalarını, yani başkaların neseplerini araştırmak, belirli hallerde yani insanlara, yani Müslümanlar için yine faydalı olabilir, lazım gelebilir. O zaman ne yani el-muhim? Yani şer'i ilimler, selefi fahim fehim arasında hepsi o üç esasın üzerine bina ediyor. Lakin şer'i ilimin dışında kalan yani dünyevi ilimler, o esaslara dayanan bir kısmı var, onu sen de Rağbet etmen lazım, öğrenmen lazım. Ama onun dışında kalan miktar o fazlalıktır. Tamam O fazlalıktır. Ancak hangisi müstesna? Sana lazım gelen. işte mesela yıldız haritasını bilmen gibi. Veyahut da yani başka işte tıp gibi vesaire yani bu alanı e, mühendislik gibi. Veyahut da askeri mesela bilimler dahilinde vesaire. Yani bunlar ya, lazım geldiği miktarda onlar da yine eee onlarda yine bir seçim mi fayda var olur tamam subhanaka